Allah'ın kelamı yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icad edilen her şey bidat. Her bidat halalet. Her dalalet de peştedir. Sıra Sıralı derslerin bugün sekizincisini yapıyoruz inşallah. Allah bizleri anlatmak Hepinize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bugünkü konumuz inşallah öldükten sonra dirilme ve Resullerin gönderiliş gayesi üzerine olacak inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle biz kulları dünyaya göndermiş ve ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi kulluk ve bu kulluğunu ise her sözde, her işte, her amelde Allah'ı unulamakla görevli olmasıdır. Kardeşlerim her yolun bir dönüşü olduğu gibi her insanın da bir ömrü vardır. Muhakkak ki kişi yaptığı her şeyden hesaba çekilecek ve öldükten sonra dirilecek ve Allah Azze ve Celle'ye hesap verecektir. Allah Azze ve Celle kitabında biz sizi topraktan yarattık yine toprağa iade ederiz. Bir kere daha yine oradan çıkarırız diyor Taha Suresinde. Yine Allah Azze ve Celle Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiş. Sonra sizi yine oraya iade edecek ve sizi bir defa daha çıkaracak diyor Muh suresinde. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Hoş geldiniz kardeşlerim. Kardeşlerim bu ifadelerle insanın öldükten sonra diriltilecekleri açıklanmaktadır. Allah Azze ve Celle amellerinin karşılığını vermek üzere ölümlerinden sonra insanları diriltecek işte peygamberlerin gönderilmesinin sonucu da budur kardeşlerim. İnsan bugün için yani öldükten sonra diriliş amel defterlerinin veriliş günü için amelde bulunmalıdır. Allah amel defterleri önünden ve sağından verilenlerden eylesin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bugünün halleri ve dehşetlerinden kalbi yüce Allah'a döndürecek ve bugünden korkmasını sağlayacak şekilde söz etmiş bulunmaktadır. Rabbimiz kitabında diyor ki, eğer siz küfür ve inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartacak bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Gök bile o sebeplen yarılmış, onun vadi yerine getirilmiş olacaktır diyorum düzenlerde. Sesimlet mi? Kardeşlerim bu ifadeler öldükten sonra dirilişe iman etmeye işaret eder. Allah razı olsun. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı ilk yarattığında topraktan yaratmıştır. Tekrar oraya dönüşümüz ise Ölümden sonra oraya gömülmek lazım. Oradan çıkarılmamız da kıyamet günü öldükten sonra birinişle gerçekleşecektir. Allah bizleri utandırmasın kardeşler. Herkesin nefsi nefsi nefsi diye gezdiği bir günde Allah arşının gölgesinde gölgelenen o sınıfların amelini işlemeyi nasip etsin bizlere. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Allah azze ve celle kitabında biz sizi oradan yarattık yani topraktan yarattık yine toprağa iade ederiz. Bir kere daha sizi yine o topraktan çıkarırız ayeti kerimesiyle kendisinden sonra zikredilen ayeti kerimeler arasında tam anlamıyla bir uyum vardır kardeşlerim. Allah azze ve celle öldükten sonra dirilişi kitabında defalarca söz etmiştir. Ta ki insanlar buna iman etsinler, imanlarını artırsınlar, bu pek büyük gün için amel etsinler. Biz Allah Azze ve Celle'den bizleri o gün için amelde bulunan ve o günde mutlu ve bahtiyar olan kimselerden kalması için dua edelim kardeşlerim. Allah o gün bizi mutlulardan eylesin kardeşlerim. Bu baas yani diriliş, yani öldükten sonra tekrar hesaba çekilme, dirilme ve onlara amellerinin karşılığı verilecektir. Allah Azze ve Celle, kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir Dürmecim Suresi. Yani insanlar diriltildikten sonra amellerinin karşılıklı karşılıkları onlara verilecek ve amelleri dolayısıyla hesaba çekileceklerdir. Eğer bir kişi hayır amel işlemişse karşılığında hayır görecek. Eğer kötülük işlemişse kötülükle karşılaşacaktır. Aynen Yani insanlar dirildi, diriltildikten sonra amellerinin karşılığı onlara verilecek ve amelleri dolayısıyla hesaba çekileceklerdir. Eğer hayır işlemişlerse hayır görecekler. Eğer kötülük işlemişlerse kötülükle karşılaşacaklardır. Allah azze ve celle Zilzan suresinde kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir buyurmuştur. Yine Enam suresinde Allah Azze ve Celle iyilikle gelene bunun on misli vardır. Bir günah ile gelen de ancak onun misliyle cezalandırılır. Onlara zulmedilmez buyurmuştur. Kardeşlerim buna göre bir iyilik 10 katından 700 katına kadar ve Yüce Allah'ın lütfu ve kullarına bir ihsanı olamak üzere çok daha fazla katları da mükafatlandırılacak. Allah Azze ve Celle önce salih amelde bulunmayı lütfetmiş, ikinci bir defada da onun karşılığını bunca geniş ve pek çok kat fazlasıyla vermekte lütuf bulunacaktır. Kötü amele gelince, kötülüğün de karşılığı onun bir benzeri olacaktır. İnsan, işlediği kötülükten fazlasıyla cezalandırılmayacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle, bir günah ile gelen de ancak onun misliyle cezalandırılır. Onlara zulmedilmez buyurur. İşte bu, Yüce Allah'ın lütuf ve ihsanının kemalinin bir tecellisidir. Daha sonra Yüce Allah, bu kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Necim 31'de buyurduğu gibidir. Demek ki Allah iyilik işleyenler hakkında, daha güzelliğiyle buyurduğu halde, kötülük işleyenler için daha kötüsüyle diye buyurmamıştır. Kardeşlerim, kim öldükten sonra dirilişi yalanlarsa, o kişi kafir olur. Çünkü Allah Azze ve Celle, o kafir olanlar, öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ederler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem bu Allah'a göre pek kolaydır diyor Tegavun suresinde. Demek ki öldükten sonra inkarı sadece kafirler yapar kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle kitabında hep uyarmıştır. Yalanlayanların o gün vay haline demiştir. Onlar ki o din gününü yalan sayarlar. Halbuki onu haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden başkası yalanlamaz. Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda, bu evvelkilerin efsaneleridir der. Hayır. Aksine, onların kazandıkları kalplerini örtmüştür. Hayır, muhakkak ki onlar o günde Rablarından perdelenmiş olacaklardır. Sonra, onlar hiç şüphesiz cehennemi boylayacaklar. Sonra işte bu sizin yapa geldiğiniz şeydir denilecek. Mutaffifin sonrasında. Kardeşlerim bu inkarcıların akli bakımdan ikna edilmeleri de şöyle mümkündür. Öldükten sonra diriliş hususu bütün peygamber ve resullerden bütün ilahi kitaplarla Semavi şeriatlarda nakledile gelmiş önder şahsiyetler bunu kabul ile karşılamış. Sizler herhangi bir filozoftan yahut bir perensip sahibi yahut da düşünce sahibi kimseden gelen nakilleri tasdik edip doğrularken bunu nasıl inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin bu tasdik ettiğiniz haberler hiçbir şekilde ne nakil yolu itibarıyla ne de gerçeğin tanıklığı açısından öldükten sonra dirilişe dair haberler seviyesine ulaşamamaktır. Öldükten sonra dirilişin mümkün oluşuna akıl tanıklık etmektedir kardeşler. Düşünün, mevcut yaratıkların her birisinden daha önce yok olduğunu ve sonradan var olduğunu kimse inkar etmemektedir. Önceleri olmayan bir şeyi yaratıp var eden bir kimsenin onu tekrar iade etmesi öncelikle söz konusudur. Çünkü Allah Azze ve Celle Rum Suresinde yarattıkları ilkin yoktan var eden sonra da tekrar iade eden odur. Ve bu ona göre çok kolay gösterir. Göklerin ve yerin Dolayısıyla yaratılışlarının azametini, büyüklüğünü hiç kimse inkar edemez. Bunları yaratan elbette ki insanları da yaratmaya ve tekrar iade edip yeniden var etmeye kadirdir kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Basiret sahibi olan herkes, yeryüzünün önceleri kupkuru, bitkisiz, ölü bir vaziyette olduğunu görür. Üzerine yağmur yağdığı mı hemen verimli hale gelir ve ölümden sonra bitkiler verir. Ölümden sonra yine diriltmeye kadir olan elbette ki ölüleri de tekrar diriltmeye kadirdir. Evet. Kardeşlerim, gerek duyu organları, gerek vakalar Allah'ın bize haber vermiş olduğu ölülerin diriltilmesi olayları tekrar diriltmenin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Allah bu kabilden olmak üzere Bakara suresinde beş tane olaydan söz eder. Ki bunlardan sadece birisinde Allah Azze ve Celle şuna işaret eder. Yahut duvarları çatıları üstüne çökmüş bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedin mi? Allah burasını ölümden sonra Acaba nasıl diriltecek demişti. Allah onu yüz yıl öldürmüş. Sonra dirilterek ne kadar kaldım demişti. O da bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldım demişti. Hayır. Yüz yıl kaldım. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamış. Bir de merkebine bak. Biz seni insanlara bir alamet kılalım diye böyle yaptık. Ve o merkebin kemiklerine baktı, biz onları birleştirdik, et giydirdik de o anırmaya başladı. Evet kardeşlerim, öldükten sonra dirilme hem vaka hem de ayetlerle bildirilen bir şeydir. Bütün hikmetler ölümden sonra tekrar dirilişin olmasını gerektirmektedir. Böylelikle kardeşlerim herkes kazandığının karşılığını görsün. Dedem oturur musun? dedi Yani kendim çok düşünüyormuş. Durmuştum ama şimdi bu ziyaret kaybolmuş. Bu böyle olmasaydı insanların yaratılışı boşuna olurdu. Bunun hiçbir değeri olmaz ve hiçbir hikmeti de düşünülemezdi. Aha. İnsan ile diğer hayvanlar arasında bu dünya hayatında hiçbir fark olmazdı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle acaba siz bizim sizi boşuna yarattığımızı ve sizin bize gerçekten döndürülemeyeceğinizi zannettiniz diyor. Yine muhakkak ki kıyamet saati gelecek. Her nefes yaptığının karşılığını görecektir Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim öldükten sonra dirilişi inkar edenlere Allah kitabında ancak kafir diyor. Bunu da ancak inkarları üzerinde ısrar eden, hakka karşı bile bile direnen inatçı kimselerden başkası yapmaz. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Resullerin hepsini bir gaye için göndermiştir. Allah bütün resulleri müjdeleyici, korkutup uyarıcılar olmak üzere göndermiştir. Yüce Allah'ın bütün peygamberleri müjdeleyici ve uyarıp korkutucular olmak üzere gönderdiğini açıklamakta ve müjdeleyici ve korkutu ve korkutucu peygamber olarak diye kitabında bildirmiştir ki kendilerine itaat edenlere cenneti müjdelesin kendilerine muhalefet edenleri de cehennem ateşiyle korkutup uyarsın diye demektir. Allah anlayışımızı artırsın. Peygamberler göndermenin pek büyük hikmetleri vardır kardeşlerim. Bunların önemlerinden birisi, daha doğrusu en önemlisi insanlara karşı delilin ortaya konulmasıdır. Ta ki peygamberlerin gönderilişinden sonra Allah'a karşı ileri sürecek herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah Azze ve Celle insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye buyurmuştur Nisa 165'te. Bir diğer hikmetse kardeşlerim, peygamber göndermenin, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki nimetinin mükemmel ve eksiksiz oluşundan dolayıdır. İnsan aklı ne kadar ileriye olursa olsun, Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken özel hakları tafsilatlı bir şekilde idrak edemez. Allah'ın sahip olduğu kamil sıfatlara muttali olamaz. Aynı şekilde Allah'ın sahip olduğu güzel isimleri bilmesine de imkan yoktur. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle Resullerini müjdeleyiciler korkutup uyaracılar olsunlar diye göndermiş onlarla birlikte hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda insanlar arasında hak ile hükmetsin diye de kitabı indirmiştir. Kardeşlerim ilk Resul Nuh Aleyhisselam'dan itibaren sonuncuları Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün Resullerin kendisine davet ettikleri en büyük husus Yüce Allah'ın şu buyruğunda belirttiği üzere tevhittir. Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir peygamber göndermişizdir buyuruyor. Yine Allah azze ve celle senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyettik. Senden başka ilah yok. O halde yalnız bana ibadet edin. Kardeşlerim, resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Sonuncuları da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. İlklerinin Nuh Aleyhisselam olduğunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak biz sana da vahyettik buyurmuştur. Nuh Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resul ve Vesselam'ın sünnetinde insanlığa gönderilen ilk Resul diye bahsedilir. Demek ki Nuh'tan önce bir Resul gelmemiştir. Böylelikle İdris Aleyhisselam Nuh'tan önce olduğunu söyleyen ve birçok peygamberlerin gelmesi ama tevhid ve şirk mücadelesinin başlaması sadece Nuh Aleyhisselam bölmüştür. Salatü selam bütün peygamberlerin üzerine olsun. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü ve da Hatemül Enbiya'dır. Ve peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir peygamber yoktur. Ondan sonra peygamberlik iddiasında bulunan kimse de yalancıdır, kafirdir ve İslam'dan dönmüş bir mürtettir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle her ümmet arasında onları bir, ve tek olarak Allah'a ibadet etmeye davet eden, onlara Allah'a şirk koşmayı yasaklayan bir Resul göndermiştir. İşte La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünün anlamı da budur. Kardeşlerim, demin ayeti kerimede tagut kelimesi geçti. Daha önce de birçok derslerde üzerinde durduğumuz gibi burada da kısaca üzerinde duracak olursak Allah Azze ve Celle bütün kullara tağutu inkar edip Allah'a iman etmeyi farz kılmıştır. Tağut kulun kendisi hakkında haddi açtığı her türlü mabut yahut tabi olunan ya da itaat olunan varlık. Kardeşlerim, tevhid ancak bir ve tek olarak ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah'a ibadet etme ve tağuttan uzak durmakla gerçekleşir. Allah bunun kullarına faslanmıştır. Tağut kelimesi tuyan'dan türenmiş, tuğyan ise haddi aşmak demektir. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki tufanda Su haddini açtığı tuyan ettiği zaman sizleri gemide biz taşıdık diyor. Bu buyruğunda da tuyan kökünden gelmekte. Yani su alışılmış olan sınırından daha yukarıya yükseldiğinde akıp giden gemide sizleri biz taşıdık demektir. Kardeşlerim terim olarak yapılmış en güzel tarif Fagut kulun kendisi sebebiyle haddini aştığı her bir mabut tabi olunan ya da itaat olunan bir varlıktır. Burada mabut tabi olunan ve itaat olunan ile kasıt ise, buna elverişli olmayan, salih olmayanlardır. Salih kimselere gelince, bunlar tagut olamazlar. İsterse kendilerine ibadet olunan uyulan ya da itaat olunan kimseler olsunlar. Çünkü Allah'tan başka kendilerine ibadet olunan putlar, sapıklık ve küfre çağıran yahut bidatlara Allah'ın haram kıldıklarını helal kabul etmeye, helal kıldıklarını haram kılmaya çağıran kimse taguttur. Yöneticilere, İslam dininin öngördüğü nizama aykırı ithal ettikleri sistemlerle İslam dininin dışına çıkmayı süslü gösteren kimseler de tabuttur. Çünkü bunlar haddini aşmış kimselerdir. Zira ilim adamının haddi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine tabi olmasıdır. Ve gerçek ilim adamları peygamberlerin de mirasçılarıdır. Onlar peygamberlere ilim, amel, ahlak, davet ve dini öğretmek bakımından ümmetleri arasında mirasçı olurlar. Kardeşlerim, bu haddi aşıp da yöneticilere bu gibi sistemlerle İslam dininin dışına çıkmayı süslü gösterecek olurlarsa artık tağut olurlar. Zira onlar olmaları gereken İslam şeriatına tabi olma sınırını aşmış oluyorlar. Kardeşlerim, itaat olman sözleriyle Kast edilen kimseler şeran ya da kaderin kendilerine, kaderen kendilerine itaat olan kimselerdir. Şöyle ki yöneticiler Allah ve Resulünün emirlerine karşı aykırı olmayan hususları emredecek olursa onlara itaat olunur. Bu durumda onların tağut olduğu söylenemez. Bu gibi halde de yönetilenlerin onları dinleyip itaat etmesi gerekir. Böyle bir durumda ve bu kayıtla yöneticilere itaat etmek Allah'a itaat etmek demektir. Bundan dolayı itaat olunması gereken hususlarda emir veren İslam yöneticilerinin emirlerini yerine getirirken bu hususta Allah'a ibadet etmekte olduğumuzu ona itaat etmek suretiyle de Allah'a yakınlaştığımızı göz önünde bulundurmamız gerekir. Allah Azze ve Celle... Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de buyurmuştur. Burada itaat edilen yöneticinin bizden olması, en asgaride namaz kılması, tevhid ehli olması, iyiliği emretmesi, münkerden nehyetmesi gerekir. İyiliği emrettiği müddetçe ona uyma, münkeri bize emrettiğinde ise ondan uzak durmamız gerekir. Dedecim yapmaya Evet. Eh. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl gelip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Eh. Kardeşlerim Kardeşlerim küfür isteyen insanlar üç yönlüdür. Ya kafirdir, ya zalimdir ya da fasıktır. Onlar Allah'ın indirdiğinden başkası ile onları Allah'ın indirdiğinden başkası ile hükmetmeyi ten sebebe göre kişiler bazı sıfatlar alır. Allah'ın indirdiklerini hafife aldığından yahut küçük gördüğünden ya da başka hükmün ondan daha uygun olduğuna, insanlara daha faydalı olduğuna ya da onun gibi olduğuna inandığından dolayı Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden bir kimsenin bu tutumu dinden çıkartan manası ile kişiyi kafir yapar. Bu gibi kimseler arasında insanlara İslam şeriatına aykırı kanunlar koyup, bunun insanlar tarafından izlenecek yol olmasını isteyen kimseler vardır. Onlar, İslam dinine aykırı olan bu yasamaları, ancak daha uygun ve insanlar için daha faydalı olduğuna inandıkları için yaparlar. Çünkü bir insanın bir yolu, yöntemi bırakıp da, ona aykırı bir yol ve bir yönteme yönelmesi, ancak yöneldiği yöntemin daha üstün, terk ettiğinin ise eksik olduğuna inanmasının bir neticesi oldu. Aklın zorunlu bir gerçeği ve fıtri yapının bir gereğidir. Bir diğeri ise Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemekle birlikte Allah'ın hükmünü de hafife almaz, küçük de görmez. Allah'ın hükmü dışındaki hükmün kendisi için daha uygun olduğuna da inanmaz ya da buna benzer bir durumda bulunursa böyle bir kimse zalimdir, kafir değildir. Hüküm verdiği şeye ve hüküm araçlarına göre de zulmünün mertebeleri değişiktir. Allah'ın hükmünü hafife almayıp küçük de görmemekle birlikte başkasının ondan daha uygun olduğuna da faydalı olduğuna inanmayıp Allah'ın hükmünden başkasına Sadece lehine hüküm verdiği kimseyi kollamak, yahut bir rüşvet veya daha benzer dünya menfaatlerinden bir menfaat gözeterek hükmeden kimse bu hükmüyle fasık olur, kafir olmaz. Bunun fıskının mertebeleri ise kendisiyle hükmettiği şeye ve hüküm yollarına göre değişir. Evet. Aynen hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rab edinenler gibidir. Yani kendilerinin Allah'ın dinini değiştirdiklerini bilmekle birlikte bu değiştirme hususunda onlara tabi olup haram olan şeyin helal kılılmış olduğuna Allah'ın helal kıldığının da haram olduğuna inananlar ve peygamberlerin getirdiklerini dine muhalefet ettiklerini bilen ve bile bile Başkanlarına tabi olanların bu yaptıkları bir küfürdür. Allah ve Resulü bunu şirk olarak değerlendirmiştir. Haramın helal, helalın da haram kılınmasına dair inançları sabit olmakla birlikte Allah'a isyanı gerektiren bir hususta onlara itaat etmeleri Müslümanın bir masiyet işlerken işlediği o masiyetin masiyet olduğuna inanması gibi bu gibi kimselerin hükmü onlara benzer günahları işleyen kişinin hükmü gibidir evet Allah hepimize hayır versin tevhid yolundan bizleri ayırmasın evet kardeşlerim demek ki dinde zorlama yok dinde zorlama, kafir olana yoktur. Allah, iman ile küfrü apaçık meydana çıkarmıştır. Küfür ile iman, birbirinden açık, seçik bir şekilde ayırt edilmiş olduğuna göre, aklı selim sahibi herkesin doğruyu sapıklığa tercih edeceği, kaçınılmaz bir husustur. Allah, imandan önce, fıtratın düzgün olmasına işaret ediyor. Güzel bir imanın üzerine tevhidi ve tevhid de her türlü şeyi temizlemeyi gerektiriyor. Kardeşlerim, bir şeyi sağlamlaştırmak için o unsurun varlığından önce onun varlığını engelleyen hususları izale etmek gerekir. Bu da o şeyin kemalindendir. Bundan dolayı tahliye yani boşaltma, tahliyeden, güzelleştirmekten önce gelir. İşte bunu gerçekleştiren bir kimse, safa sağlam olan kulpa yapışmış olur ki, bu da İslam'dır. Burada Yüce Allah'ın sıradan bir sarılmadan söz etmeyerek, sımsıkı sarılmaktan söz ettiğine dikkat edelim. Çünkü sımsıkı sarılmak, sıradan sarılmaktan daha ileridir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde işin başı İslam direği namaz tepesinin zirve noktası da Allah yolunda cihattır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Yüce Allah Muhammed'e onun aline, halkına, asabına salat ve selam eylesin. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her işin başı İslam diyor. Bu İslam da ancak namaz ile ayakta durur. İşte bundan dolayı İslam'da namazın hükmü İslam dairesinden çıkaran bir küfürdür. Zirvenin tepe noktası en yükseği en mükemmeli de Allah yolunda cihattır. Zira insan kendi nefsini ıslah ettikten sonra Allah yolunda cihad etmek suretiyle de başkasını ıslah etmeye çalışır. Böylelikle İslam dimdik ayakta dursun, en yüce söz Allah'ın adı olsun. Kim Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye savaşırsa, işte o savaş Allah yolundadır. Ve bu da İslam'ın tepesinin zirve noktasıdır. Çünkü onunla İslam başkalarına üstünlük sağlar. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Alemlerin rabbi olan Allah hepimize merhamet etsin. Kardeşlerim, sohbetimize devam edecek olursak, dua meselesine bakacak olursak, duanın İslam dininde çok büyük tesiri vardır. Dua ve davet sözü Kur'an'da birçok yerde geçer. İbadet amacıyla yapılan dua olduğu gibi Allah'tan bir şey dilemek için yapılan dua da olur. Allah Azze ve Celle kitabında eğer Duanız, ibadetiniz olmasa Rabb'im size ne yapsın? Ne diye size değer versin? Yalanlandı, yalanladığınızdan ötürü azaba çarptılmanız gerekir diyor Fırkan suresinde. Yani eğer sizin duanız, ibadetiniz olmasa Allah sizin neyinize değer versin diyor. Evet. Şayet ona dua etmiyor, ona ibadet etmiyor, ondan dilekte bulunmuyorsanız, Rabbim sizi ne yapsın? Ne diye size kıymet verip dikkate alsın? Kardeşlerim, salat kavramı lugatta dua anlamındadır. Salata dua denilmesi, ibadet ve dilemek olan dua manasını içermesinden dolayı söylenmiştir. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Mümin suresinde dediği gibi bana ibadet edin, emrime uyun ki duanızı kabul edeyim. Yani Şura suresinde de dediği gibi iman eden ve salih amel isteyenlerin dualarını kabul eder. Benden isteyin, size vereyim diyor. Allah Resulü ve Selam, Allah her gece Gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden isteyen ona vereyim. Yok mu benden af ve mağfiret dileyen ona affedeyim demiştir. Kardeşlerim hadiste önce dua kelimesi ardından dilek ve istiğfar kelimeleri gelmiştir. Dileyen aynı zamanda dua eden olduğu gibi İstiğfar eden de aynı zamanda dileyendir. Evet. Ama sahil kelimesi hayrı talep eden, dilekçiden sonra gelecek şerri gidermek içindir. Her ikisinin birlikte dua eden da'i kelimesinden sonra zikredilmesi ise bu kelimelerin her ikisini ve onların dışında kalan başka kelimeleri de içermesi bu özel olanın genel üzerine atfedilmesi kuralından kaynaklanmaktadır. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Bakara'da kullarım sana benden sorarlar. Kuşkusuz ben onlara çok yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman duasını kabul ederim diyor. Evet. Her dileyen rağbet eden korku duyan kendisinden dilekte bulunan varlığa kulluk edendir kardeşlerim. Ona her ibadet eden de aynı zamanda onun rahmetini uman ve azabından korkandır. Her ibadet eden dileyendir ve her dileyen ibadet edendir. Bu iki isimden her birisi diğerinden soyutlanıp tek başına kaldığında onu içerir. Ancak bir araya geldiği zaman, dileyen kelimesiyle, sual ve talep kalıbıyla yararlı olanı elde etmeyi, zararlı olanı gidermek anlamını murad eder. Bunun gibi kardeşlerim, ibadet anlamına gelen abid kelimesiyle, burada sual kalıbı, kalıbı bulunmasa da, emre uymayı talep eden kimse anlatılmak istemiştir Allah'ın zatını isteyen ve ona bakan abid, dileğin yerine getirmesini uman ragıp, dileğinin yok olmasından korkan rahip olarak, aynı zamanda hem korkan hem de umandır. Allah Azze ve Celle kitabında, gerçekten onlar hayır işlerine koşarlar. Umarak ve korkarak bize dua ederler. Ve bize derin saygı gösterirler diyor Enbiya'da. Yanlarını yataklardan uzaklaşır, korkarak ve umarak Rab'larına dua ederler diyor Secde Suresi'nde. Kardeşlerim ister ibadet, ister dilek, amacı içeren dua olsun, Allah'a dua eden kimsenin umma, ve korkma duygularından uzak olduğu düşünülemez. Bazı şeyhlerin korku ve ümidi avama has makamlardan saydıkları anlatılır. Aslında onlar da korku ve ümit duygularından uzak değildir. Fakat onların umdukları ve korktukları talep ettiklerine göredir. Kardeşlerim, Allah'ın cemaline bakmak da cennet nimetlerinden bir nimettir. Bunun için mahlukatın en faziletlisi Allah'ın cennetini ister cehennem ateşinden de ona sığınır. Allah bizi cennetine koysun. Cennette cemalini görenlerden eylesin. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarında ben Allah'tan cenneti dilerim cehennem ateşinden Allah'a sınırın derdi. Evet. Ammar namaz kıldı ve namazdan sonra şu duayı okumuştuk kardeşlerim. Allah'ım kayıp bilgine yarattıklarına olan kudretine dayanarak senden istiyorum. Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat ölüm benim için hayırlı olduğu zaman beni öldür. Allah'ım, gizli ve açık hallerimde senden korkmayı, kızgın olduğum ve olmadığım zamanlarda doğru konuşmayı istiyorum. Zenginlikte ve fakirlikte senin rızana uygun hareket etmeyi istiyorum. Senden bitmeyen nimetler istiyorum. Kesintisiz göz aydınlığı, başa gelen olaylara razı olup isyan etmemeyi istiyorum. Amin Ya Rabbi. Ölümden sonra kabirde güzel yaşamayı, senin yüzüne bakma lezzetini tattır. Amin. Başıma gelen kötü bir onay veya saptırıcı bir fitne sebebiyle olmaksızın seninle karşılaşmayı özlettir. Allah'ım, bizi iman zinetiyle süsle, hidayete çağıran, hidayete ermiş kullarından eyle. Amin. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun dua ibadet ve dileme bunlar çok çok önemli meselelerdir kardeşlerim davet ve dua kelimeleri şu hususları kapsar Hüseyin dedeciğim Allah Azze ve Celle onların dualarının sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun sözleridir. Yunus suresinde dediği gibi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en faziletli zikir La illallah İllallah kelimesidir. En faziletli dua Elhamdülillah sözüdür buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşim Yunus'un duası Lâ ilâhe illâ ente subhâneke Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Senin şanın yücedir. Ben zalimlerden oldum ayetidir. Sıkıntıya düşen bir kimse bu dua ile dua ederse Allah sıkıntısını giderir kardeşler. Bu ayette davet denildi. Çünkü ayet dua türünü içeren bir ayettir. Mesela söz gelimi La ilahe illa ente yani senden başka ibadete layih ilah yoktur sözün uluhiyetin tevhidini itiraf etmektir. Kardeşlerim, uluhiyetin tevhidi ise dua çeşitlerinden birisini içerir. Çünkü ilah, ibadet, dua, ve dilek niyetiyle kendisine dua edilmeyi en çok layık olan varlıktır. O da kendisinden başka ibadete layık olmayan ilahtır. Evet. Ayet-i Kerime'de bana sıkıntı dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhamet edenisin diyor. Enbiya suresinde. Görüldüğü gibi ayette Eyüp Aleyhisselam durumunu Rabbinin durumunu ona dokunan sıkıntıyı kaldırması için rahmetini dilemeyi içeren bir anlatımla tasvir edilmekte. Duanın sözleri haber kalıbındaki sözlerdir. Ancak aynı zamanda dilekte bulunma anlamını da içerir. Kardeşlerim bu anlatım biçimi dilek ve duada bulunmada izlenilecek en güzel yoldur. Bir kimsenin tazim ettiği, rağbet ettiği ve korktuğu kimseye ben açım, ben hastayım demesi ondan dilekte bulunmanın en güzel yoludur. Böyle demeyip de beni doyur, beni tedavi et gibi istek kalıplarını kullansa bu dilenenden kesin istekte bulunan ifade kalıplarıdır. Burada da dilekte bulunan kimse durumunu açığa vurmakta güçsüz olduğunu, aciz olduğunu, muhtaç olduğunu bildirmektedir. Burada talep kalıbıyla ifade edilen kelimelerde tam bir umma ve tam bir dileme vardır. Bu kalıp dilek ve dua kalıbıdır. Bu ifade kalıplarını kardeşlerim, dilekte bulunan kimse kendisinden dilediği kimseye muhtaç olduğu ya da kendisinden istekte bulunan Bulunulan varlığın kahrına mukadder kaldığında kullanılır. Bu tür dilekler emir kipiyle söylenirler. Bu yöntem ya talep edenin ihtiyacından ya da talep edileni yararı gözetilerek kullanılır. Ama her açıdan zengin bir varlığa duyulan ihtiyaç söz konusu olduğu zaman bu durumda tezellül yani muhtaçlık ve durumun dışa vurmasıyla salt dilek kipi kullanılır. İhtiyaç ve muhtaçlığı nitelemek, hal diliyle dilemektir. Bilgi ve açıklama açısından en etkili olan yol da budur kardeşlerim. Hasıt ve irade açısından da en açık yöntem bu yöntemdir. Bu nedenle çoğu dualar ikinci kısma dahil dua çeşitleridir. Çünkü talep eden ve dileyen kimse amacını ve anlatmak istediği nitelerde öylece onu talep eder ve diler. Bu yöntem ilk amaçlanan uyumlu bir dileme ve isteme yöntemidir. Kardeşlerim Allah kendisine salatü selam etsin. Ebu Bekir ve vesselama bana bir dua etki öğret ki namazımda onunla dua edeyim dediğinde Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Ey bu Bekir şöyle de Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları yalnızca sen bağışlarsın. Katından bir mağfiret ile beni mağfiret et ve bana merhamet eyle. Çünkü sen çok mağfiret eden bir rahimsin diyor. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerim bu duanın sözlerinde kulun mağfirete ihtiyaç duymayı gerekli kılan nefsinin durumunu nitelendirmesi söz konusu olduğu gibi bu istenilene kendisinden başka hiç kimsenin güç yet, yetmemeyi gerekli kılan Rabbinin nitelenmesi de söz konusudur. Aynı zamanda bu duada kulun talep ettiği şeyi açıkça kendisinden dilekte bulunduğu varlığa bildirmesi, dileğin kabulünü gerekli kılan gerekçenin açıklanması ki, bu gerekçe, Rabb'in mağfiret ve rahmetle vasıflandırması vardır. Kardeşlerim, bu ve benzeri nedenlerden dolayı, dileme yöntemlerinin ve şekillerinin en mükemmeli budur. Kardeşlerim, Musa aleyhisselamın duasında da, sen bizim velimizsin. Bizi mağfiret et. Bize merhamet eyle. Çünkü sen mağfiret edenlerin en hayırlısın diyor Araf suresinde. Ya. Bu dua talep niteliğindedir. Aynı zamanda talebin kabulünü gerekli kılan Mevla'nın nitelendirmesidir. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. İstiğfar, Allah'tan bağışlanma dinleme, ikinci amaca binaen yapılmaktadır. Kardeşlerim Yunus Aleyhisselam, kendi nefsine zulmeden kötü bir kimse olduğunun bilincinde olduğunu söylüyor ve içine düştüğü zorluğun kaldırılmasını istek kipiyle anlatıyor. Çünkü o, kendi nefsi yüzünden zorluk ve sıkıntı içerisine düşmüş, bu yüzden kendisine yaptığı zulümü itiraf etmesiyle zorluğa düşme nedeninin kaldırılmasının anlatılması onun durumuna daha uygun düşmektedir. Sıkıntıların kaldırılması hususu bunun tersinedir. Çünkü böyle bir kimse için asıl amaç birinci kasıtta mevcut durumdur. Zira nefis doğal yapısıyla ikinci kasıt ile gelecekte düşeceğinden, korktuğu sıkıntı ve zorlukların giderilmesini istemekten önce, hali hazırda içinde bulunduğu ve giderilmesine ihtiyaç duyduğu zorlukların giderilmesini talep eder. Evet kardeşlerim, duada geçen subhaneke, yani senin şanın yücedir kavramı, Rabb'ı yüceltme, ve onu kutsamayı içeren bir kavramdır. Bu makam kardeşlerim onu zulümden ve günahsız ceza vermekten tenzih etmeyi gerekli kılan makamdır. Bu ifadeyi söyleyip şunu demek istiyor. Sen bana zulmekten ve günahsız yere beni cezalandırmaktan münezzeh uzak ve mukaddesin. Ancak kendi nefsine zulmeden asıl zalim benim. Çünkü kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında biz onlara zulmetmedik. Ancak onlar kendi kendilerine zulmetti buyurmuştur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah'a hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istiğfarların en yücesi kolun şöyle dua etmesidir. Allah'ım sen benim Rabbımsın, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunun, gücüm ölçüsünde sana verdiğim söz üzereyim, yaptıklarımın şerinden sana sığınır, üzerime olan nimetimi, nimetimi sana itiraf eder ve günahımı da itiraf ederim. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları mağfiret eden, Yalnızca sensin Amin ya Rabbi. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim sabahladığında inanarak bu duayı okur ve o gün gece ölürse cennete girer. Kim de akşamladığında yine inanarak bu duayı okur ve o gece ölürse cennete girer buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Kula gereken Allah'ın adalet ve ihsan sahibi olduğunu itiraf etmektir. Çünkü o insanlara kesinlikle zulmetmez ve hiç kimseyi günahsız yere cezalandırmaz. Allah insanlara hep ihsanda bulunur. Zira ondan kaynaklanan her sıkıntı adalet her de lütuftur kardeşlerim. Yunus Aleyhisselam'ın la ilahe illa ente yani senden başka ibadete layık ilah yoktur duasına gelince burada da uluhiyetin tekliğini ispat vardır. Ulûhiyet ise Allah'ın kudretinin, bilgisinin, rahmet ve hikmetinin yetkinliğini içerir. Ayrıca burada Allah'ın kuluna ihsanının da ispatı vardır. Çünkü ilah, meluh demektir. Meluh ise, ibadet edilmeye yegane hak sahibi olan varlık manasındadır. Onun ibadet edilmeye layık, yegane varlık olması, aynı zamanda onun çokça sevilen, yegane sevgili, çokça saygı duyulan, tek saygın varlık olmasını gerekli kılan sıfatlarla sıfatlanmış olması demektir. Gerçekte ibadet çokça son derece sevme, muhabbet ve çokça son derece acziyet, tezellül belirtmeyi içeren bir fiildir. İbadet en yetkin kamil sevgiyi ve tazim manasını içeren en mükemmel mükemmel kapsar. Kardeşlerim Yunus Aleyhisselam'ın subhane ki sözü ona tazimi onu zulüm ve şey yok, şey Tamam gideceğim. Tamam, ve benzeri noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes tutmayı içerir. Tamam gideceğim. Gelsin. Çünkü tesbih subhaneke demek her ne kadar eksiklikleri olumsuz kılmayı içeriyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulun Subhanallah demesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu söz Allah'ın kula verdiği kötülüklerden korkulma beratıdır buyurmuştur. Evet, demek ki dua hakikaten önemli kardeşlerim. Allah'ı kötülükten uzak tutmayı ve eksikliği ondan nefretmeyi içeren Subhan Allah kelimesi aynı zamanda ona saygı duymaya da şanindir. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın, Subhanallah, senin şanın mücedir sözü, Allah'ı zulümden uzak tutma, onun zulümden uzak olmasını gerekli kılan yüceliğini ispatlamak amacıyla söylediği bir sözdür. Çünkü zalim ya zulmetmeye gereksinim duyması ya da bilgisizliği yüzünden zulmeder. Halbuki Allah her şeyden müstahani, her şeyi bilen, kendi kendine yetendir. Onun dışındaki her şey ona muhtaçtır. Bu onun yüceliğinin mükemmelliğidir. Kardeşlerim hem tehlil, La ilahe illallah, hem de tesbih, Subhanallah kelimeleri vardır. La ilahe illa ente subhaneke, senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur, senin şanın yücedir sözü ise tesbihdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan sonra en faziletli dört tane kelam vardır. Subhanallah Elhamdülillah La ilahe illallah ve Allahu Ekber kelimesidir. Buradaki kelimelerden tahmid, Elhamdülillah tesbih Allah'a yakın ve ona bağlıdır. Evet kardeşlerim İbadet kavramı hamd anlamını içeren en yetkin sevgiyi ve tazim manasını içeren en mükemmel acziyeti kapsadığıdır. İbadette onu sevme ve onun güzelliklerini övme hamd anlamı saklı olduğu gibi onun kibriyası ve azametinin karşısında zelim ve hakirliğini idrak etme, O'nun celal ve ikram sahibi olduğunu itiraf etme tazim anlamı da vardır. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki La ilahe illallah kelimesi çok çok önemlidir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu demiş Kibriya benim ridam, azamet ise benim izarımdır. Bunlardan biri konusunda bana ters düşen kimseye azap ederim demiştir. Kardeşlerim dikkat ederseniz burada azamet izar'a kibriya ise ridaya benzetilmiştir. Rida belden yukarı giyilen elbise İzarsa belden aşağı giyilen elbisedir. Dikkat ederseniz burada ridanın izardan daha önemli olduğu bilinir. Tekbir tazimden daha yetkin bir kavram olduğu için bu hakikat bizzat Allah'ın sözleriyle açıklanmıştır. Çünkü tekbir aynı zamanda tazim kavramını da içerir. Allah sözünün ise tazimi içeren Allah'ı bütün kötülüklerden uzaklaştırma anlamı içerdiği açıklanmıştır. Demek ki iki kelimeden her biri tek başına kaldığı zaman diğerinin anlamını da içerir. Bir arada bulunmaları halinde her kelimenin kendi üzgün anlamı vardır. Allah hepimize hayır versin. La ilahe illa ente kelimesi sözü edilen ve Kur'an'dan sonra en fazletli keram olarak tanımlanan dört kelimeyi Sübhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber ve La İlahe illallah'ı kapsar. Bu kelimeler aynı zamanda Allah'ın en güzel isimlerinin ve en yüce sıfatlarının manasını içerir. Bu kelimelerde Aynı zamanda Allah'ın en güzel ve en yüce sıfatlarının manasını içerir. Kardeşlerim bu kelimelerde övgünün de en mükemmeli vardır. İnni kuntu mine zalimin yani ben zalimlerden oldum sözüne gelince bu ifadede de dua eden kimsenin yani Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı durumun hakikatının itirafıdır kullardan hiçbiri nefsini bu nitelikten tamamen soyutlayamaz, kurtaramaz. Özellikle Rabbına münacaat yakarma makamında olur. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hakkı anlamayı nasip etsin. Allah Resulü ve Vesselam bir gün bir hastaya kendini nasıl buluyorsun diye sorduğunda hasta çareyi şifayı yalnızca Allah'tan diliyorum ve günahlarımdan korkuyorum dedi. Allah Resulü ve Vesselam bu iki endişe bir kulun yüreğinde kalbinde bir araya bulunmaz ancak Allah o kimseyi korktuğundan emin umduğuna nâin eder buyurmuştur. Umudun mahluka beşeri bir güce ve eyleme değil, yalnızca Allah'a bağlanılması gerekir. Çünkü Allah'tan başkasına ümit bağlamak şirktir, Allah'a eş koşmaktır. Allah, umulanların karşılanması için birçok nedenler yaratsa da, sebep tek başına bağımsız olarak bir işe yaramaz. Ancak mutlaka bir yardımcı ve onun işlevselliğini engelleyen, geçici engellerin giderilmesi gerekir. Bu ise ancak Allah'ın dilemesi menşiyetiyle gerçekleşir kardeşlerim. Evet. Öyleyse yalnızca ona sığınalım. Yalnızca ona tevekkül edelim ve yalnızca ona dayanıp güvenelim kardeşlerim. Gerçekte kalp bir şey ummadığı kimseye dayanıp güvenmez. Her kim gücüne, ameline, ilmine, durumuna, dostuna, yakınına, şeyhine, idarecisine ya da malına Allah'ı dikkate almadan güvenir, ümit bağlarsa, bu nedenden ötürü burada bir güvenme, bir dayanma söz konusudur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Müşrikler mahlukattan korkarlar. Onlara umut bağlarlar. Bu yüzden o kimselerin kalbinde bir korku her zaman bir panik vardır. Evet. Kişi ancak şirkten tam olarak arındığı zaman gerçek güvene kavuşur kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı, batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip hı hı. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi, hakka uymayı, hakkı yaşamayı nasip etsin. Şuhaneke Allahümme ve bihamdike eşfeden la ilah illa ente estağfuruk ve etubu li velhamdülillahi rabbil alem. Selamun ve ve <Gülüyor> <Gülüyor>